E'ûzu billâhi min eş-şeytânir racîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillâhi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billâhi min şurûri ve min seyyiât Men yehdihillâhu felâ mudille ve men yudlil felâ Ve eşhedü en lâ ilâhe illallâh vahdehu lâ ve eşhedü en Muhammeden abdühû ve resûlüh. Ennâd. Fe inne estahal hadîsü kitâbüllâh ve hayral hedî hüdî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtasatuha ve kulle muhtasetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin cinnar. Sayt tefsir dersimizde Nahil suresinde kalmıştık. Nahil suresi Mekke'de nazil olmuştur. 128 ayettir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Allah'ın emri gelecektir. Onu istemekte acele etmeyin. Allah onların koştukları ortaklardan uzak ve yücedir. Uhbe bin Amir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kıyamet sırasında size batıdan kalkana benzeyen simsiyah bir bulut çıkar. Gökte yükselmeye devam eder de içinden bir münadi, bir seslenici, ey insanlar diye nida eder. İnsanlar birbirlerine gelir ve işittiniz mi diye birbirlerine sorarlar. Onlardan bir kısmı evet derken bir kısmı da şüphe eder. Sonra ikinci kere ey insanlar diye çağırır. İnsanlar birbirlerine işittiniz mi diye sorarlar ve evet derler. Sonra ses üçüncü kere nida eder. Ey insanlar! Allah'ın emri geldi. Acele gelmesini boşuna istemeyin der. Nefsim elinde olana yemin olsun ki biri satıcı, diğeri alıcı iki kişi elbiseyi yaymışlar. Bir daha onu asla düremeyecekler. Muhakkak bir adam havuzunu doldurur da ebediyen ondan bir şeyi sulayamaz. Kişi devesini sağır da ebediyen onu içemez. İnsanlar meşguldürler. Bunu hakim Taberani, İbn Kutluba, Müslidedukbey bin Amirde, İbn ebt Dünya el Ahvalda, bir isnaptla rivayet etmişlerdir. Yani ayette geçen Allah'ın emri gelecektir ibaresinde Allah'ın emriyle kast edilen kıyamettir. Burada kıyametin aniden kopacağı, yani bir anda kopu vereceği anlatılıyor. Her ne kadar öncesinde kıyametin pek çok alametleri gelmiş olsa da. Ee, insanlar yine meşguldürler. Yani biz mesela şu an Peygamber Aleyhisselatü Vesselam haber verdi, pek çok kıyamet alametlerini görmüş durumdayız. Büyükleri kaldı. Ee, küçük kıyamet alametlerini neredeyse hepsini e, görmüş bulunuyoruz. Buna rağmen işte e, kıyamet bu hafta kopacak gibi böyle bir şeyimiz yok. Veya çok yakın bir zamanda kopacakmış gibi Böyle bir beklentimiz yok. Aynı şekilde büyük alametler de çıktığı zaman da insanların durumu buna benzer şekilde olacak. Dolayısıyla kıyametin geldiği günden önce insanlar, işte kimisi havuzunu tamir edecek, kimisi elbise, alım satım işinde türlü işlerle meşgul olacaklar. Sonunu getiremeyecekleri işlerle de meşgul haldelerken kıyamet Allah'ın emri bir anda geliverecektir. İkinci ayet Allah emrinden bir ruh ile melekleri kullarından dilediği kimseye indirir. Benden başka ibadete layık halkılah yoktur. Şu halde benden sakının diye uyarın. Evet, bu şekilde uyarı yaparlar. İbn Abbas radiallahu ruh ile kastedilen vahidir der. Katade ayeti şöyle tefsir ediyor. Melekler rahmet ve vahi ile Rasul olarak seçilen kullara inerler. Allah insanların sadece kendisini birlemeleri, kendisine itaat etmeler ve öfkesinden sakınmaları için Rasuller gönderdi. 3- Gökleri ve yeri hak ile yarattı. O koştukları ortaklardan münezzehtir. 4- O insanı bir damla sudan yarattı. Öyleyken o nasıl da Rabbine apaçık bir hasım vermiştir? Busul bin Cehaş radiyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem avucunun içine tükürdü ve şöyle buyurdu. Allah Teala buyurdu ki Ey oğlu, ben seni öyle bir şeyden yaratmışken sen beni nasıl aciz bırakacaksın? Ben seni düzgün ve dengeli bir şekilde yarattım. Sen sabah akşam çalıştın. Senin yeryüzünde bir şanın da vardı. Sen mal topladın ve kimseye bir şey vermedin. Ölüm anı geldiği zaman da ben sadaka vereceğim dedin. Ancak sadaka vakti geçmiştir. Evet İnsanın e, Rabbine hasım olmasıyla ilgili yani bu kutsi hadis Allah Azze ve Celle'nin böyle buyurduğunu bildiriyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Allah insanı böyle işte Nebi Aleyhisselatü Vesselam avucuna tükürüyor ki böyle bir şeyden yarattı yani Allah seni böyle bir şeyden yarattı buna ima ederek e, bu hareketi yapıyor ve Allah Azze ve Celle işte e, kuluna verdiği imkanları onu yaratması ee, sabah akşam çalışması ona türlü imkanlar nimetler verdiği halde ancak ölüm geldiği zaman yani iş işten geçtiği zaman ben sadaka vereceğim der. Yani artık iş işten geçmiştir. Bunu Ahmet bin Nambel i̇bn ve hakim rivayet etmişlerdir. Beşinci ayet hayvanları da o yarattı. Onlarda sizin için bir ısınma ve birçok faydalar vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz. İbn Abbas radıyallahu de dedi ki hayvanlardan elde ettiğiniz giysi yiyecek ve içecekler vardır. Bu şekilde tefsir etmiştir bunu. 6. ayet sizin için onlardan ayrıca akşamleyin getirirken sabahleyin salı verirken bir güzellik vardır. Katade dedi ki mera'dan yani otlamadan geldikleri zaman hörgüşleri daha büyük ve en güzel bir şekilde süt dolmuş halde gelirler. Sabah vakti meraya çıkmalarında da bir güzellik ve zevk vardır. Urve el-Bariki radiyallahu anh'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Develer sahipleri için izzet, koyunlar ise berekettir. Hayır, kıyamet gününe kadar atların alınlarında yazılıdır. Bunu i̇bn Mace sahip bir isnatla rivayet etmiştir. Evet, develer e, sahipleri için izzet, koyunlar, berekettir. E, Nebi aleyhissalatü vesselam koyunlarda bereket olduğunu daha başka hadislerinde de bildiriyor. Hayır da kıyamet gününe kadar atların alınanında yazılır. Yani bununla cihat ima edilmektedir. Çünkü at Allah yolunda kullanılan bineyi temsil ediyor burada. İşte kıyamet gününe kadar atların alınanında hayırın yazılı olması cihatla alakalıdır. Yoksa işte at yarışlarında veya üvünmek için beslenen atlarda değil. Burada kastedilen Allah yolunda beslenen atlardır. Allah yolunda besledikten sonra, cihad için besledikten sonra o atın temizliği, bakımı, yedirilmesi, içirilmesi, hatta pisliğinin ağırlığınca dahi ecir verileceği hadislerde bildirilmiştir. 7. Bu hayvanlar sizin ağırlıklarınızı ancak güçlüklere katlanarak varabileceğiniz bir memlekete taşırlar. Şüphesiz Rabbiniz çok şefkatli, pek merhametlidir. Mücahit dedi ki, İlla bişikkil enf kavlinde, Yükleri taşımanın sizin için çok zor olmaz kastedilmektedir. Yani siz bu hayvanları Allah sizin emrinize müsahar kılmasaydı, e, siz bunları taşıyamazdınız. Size çok ağır gelirdi. Ama bu sayede develerle, atlarla, katırlarla, eşeklerle e, yeri geldiğinde mesela öküzlerle tarla sürmede kullandıkları gibi e, veya karnılarda e, bunları Allah e, bizim hizmetimize sunmuştur, kolaylaştırmıştır. E, bu Hayvanlarla verdiği nimetleri de bize hatırlatıyor Allah Azze Celle. Ebu Hüreyya Radiyalan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurduğunu bildiriyor. Bineklerinizi muhabbet edeceğiniz bir oturak edinmekten sakının. Yani üzerinde sohbet edeceğiniz e, mekanlar haline getirmeyin. Zira Allah Teala onları ancak zorlukla varabileceğiniz bedelere sizi taşımaları için yaratmıştır. Allah size yeri yarattı. İhtiyaçlarınızı onun üzerinde karşılayın. Evet." Bunu Ebu Davud ve Şuarbul İmam da Beyhaki sahih isnadla rivayet ediyorlar. Bineklerin üzerini minberler edinmeyi Allah Resulü Aleyhissatü vesselam bu hadisinde yasaklıyor. İyyakum en tetetihu zuhura devabikum menabira. Yani devap burada binekler. Yani tek bir cins değil. Bu at olur, katır olur, deve olur neyse. Bunları işte Mesela şimdilerde şey yapıyorlar ya, böyle işte seçim otobüsleri, otobüsün üzerinden konuşmalar falan yapıyorlar politikacılar. Buna benzer eskiden de mesela şairlerin veya konuşmacıların böyle minber edindikleri bir adetmiş bu, hayvanların üzerine minber edinmek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan sakındırıyor, yasaklıyor ve diyor ki Allah onları ayette belirttiği gibi, yani yük taşımaları için. İşte sizi binek olarak kullanmanız için yarattı. Başka gayeler için bunu kullanmayın. 8. Binmeniz için ve zinet olsun diye atları, katırları, eşekleri ve bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri yaratır. Katade dedi ki, hayvanları binesiniz diye ve sizin için süs olarak yaratmıştır. Cavirü bin Abdillah radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize at eti yedirdi ve evcil eşek eti yemeyi yasakladı. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ee, bu at eti yemenin cevazı hakkında açık ama evcil eşekleri etini yemeyi de yasaklıyor. Ee, Allah'a oleyhi Hayber'de e, bulunan yasa işaret ediyor burada Cabir radıyallahu es, anh. Esma radıyallahu anh'a da şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir at kestik ve yedik. Dıhiyetül Kelbi radıyallahu anh'den Ey alan Resulü senin için at ve eşeği çiftleştirse ve bineceğin bir katır doğursa nasıl olur dediğimde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey bilmeyen kimseler yapar buyurdu. Bunu Ahmet ve Mucemlevsatta Taberani sahihli gayrihi bir isnatla rivayet etmişlerdir. Yani e, bu gibi ibareler yani açıkça bir haram kılma ifade etmiyor ama e, cahil kimselere, bilmeyen kimselere de benzememek gerekir. Bunun hoş olmadığını işaret ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani atla eşeği çiftleştirip katır yapma hoş görülmemiştir. Bu, yani bu lafızdan kerahat anlaşılır en azından. Şimdi at, eti yenen bir hayvan. Eşek, evcil eşek. Evcil eşeğinin yenmesi yasaklanmış Hayber'de. Öncesinde serbestti. Katır ise Yenmesi yasak. Yani katırın eti yasaklanmıştır. Ebu Davud'un rivayet ettiği diğer bir hadiste katırın etinin yasaklı bildiriliyor. Dokuzuncu ayet, yolun doğrusu Allah'ındır. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. İbn Abbas radıyallahu anh, doğru yolu, hidayeti ve sapıklığı açıklamak Allah'a aittir. Yolun eğrisi ise birbirine muhalif görüşlerdir. Yani doğru yol Allah'tan indirilen vahiydir. Eğri yol ise ihtilaflarla dolu olan reylerdir. Mücahit dedi ki doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Katade dedi ki helal ile haramı ve ona taat olan şeylerle isyan olan şeyleri açıklamak Allah'a aittir. Eğri yollar ise şeytanın yollarıdır. 10. ayet Gökten suyu indiren odur. Ondan hem size içecek vardır hem de hayvanlarınızı otlatacağınız bitkiler. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a fihi tusimun kavliyle hayvanlarınızı otlattığınız yağmurla biten bitkiler kastedilmektedir. Evet. Yani Allah gökten suyu indirmek ve yerden bu otları bitirir. O hem sizin için hem de Hayvanlar için faydalıdır. Aynı zamanda içecektir. Hem yiyecek hem içecek bu su ile. Tabi suyun sayılamayacak kadar suyun sayılamayacak kadar faydaları vardır. Allah Azze ve Celle'nin büyük bir nimetidir su. Bu sebeple israftan suyu israf etmekten alabildiğince sakınmak gerekir. Şükür ayrı yani şükrünü eda etmek ayrı bir mesele suyun. Bunun yıllarından birisi bunu israf etmemektir. Yani abdest alırken bile, gus ederken bile israf etmek hoş görünmemiştir suyu. Dolayısıyla biz bugün musluklardan çok rahat bir şekilde kullanıyoruz bu suyu. Eskisi gibi değil. Bunu mesela bir abdest alırken suyu az miktarda açarak, işte elini çektiğin zaman musluğu kapatarak, ne bileyim diş fırçalarken veya başka işlerini görürken, gus ederken, bunu Ölçülü kullanmak gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte abdest alırken ve ederken kullandığı suyun ölçüsünden daha önce Zebercet dersinde bahsetmiştik. Ee, geçmişte ilgili hadisler. Bu israfı konusunda en çok ihmalkarlık yapılan nimetlerden birisi. Yani kıymetini bilmeme konusunda e, ihmalkarlık yapılan en önemli nimetlerden birisi su bunu milli olarak yani bütün müslümanların sadece işte Türkiye olarak demiyorum dünya üzerindeki bütün müslümanların ortak bir değeridir su. Bu sebeple e, suyun fazlasının satışı yasaklanmıştır. Ümmete ait suyun e, satışı yasaklanmıştır. E, ümmetin malıdır su. Yoksa kişinin hani e, kendisi bir takım çabalara girer bunu şişeler satar. Bizim kastımız bu değil. Umuma ait suyun, mesela bir dere, bir göl, umuma ait bir kimse o gölün suyunu kimseye satamaz. Buna hakkı yoktur. Umumi suların satışı yasaklanmıştır. Bu ümmetin malıdır. Göl de olsa, deniz de olsa veya başka türlü musluk suyu gibi bize farklı yollarla ulaşan sular da olsa onu israf etmek aynı zamanda diğer bütün Müslümanlara da haksızlıktır. Yani bunu mücerret ferdi bir şey olarak görmeyin. Bu bütün ümmeti aynı zamanda ihanettir. Çünkü bunlar e, ortak değerlerimizdir. Satması bile yasaklanıyorsa, senin onu israf etmenin nasıl e, hak olabilir? Yani buna nasıl hakkın olabilir? Yani o ümmetin hakkı. Bu boşa harcamak diğer kulların da haklarını e, heba etmektir aynı zamanda. Yani kul hakkı na bile bulaşabilir bir insan suyu boşa harcamaktan. Yani buna dikkat etmek gerekir. 11. Ayet Su sayesinde sizin için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve diğer meyvelerin hepsinden bitirir. İşte bunlarda düşünen bir toplum için büyük bir ibret vardır. 12. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da Allah'ın emriyle hareket ederler. Şüphesiz ki bunlarda aklını kullanılanlar için pek çok deliller vardır. Wenecu mu Musaharatum bir emrihi, bilmiyorum. Modern bilim yanlış bilmiyorsam yıldızlara sakin mi diyor? Mesela Güneş, eskiden durgun diyorlardı. Güneş de yıldızlardan bir yıldız. Yıldızlara yanlış hatırlamıyorsam durgun diyorlar. Yani bunlar sabit. Yıldızlardır diyorlar. Ee, Allah Azze ve Celle bunların musahhar olduğunu, hareketli olduğunu bildiriyor burada. Yani sahara leyle Gece hareketli. Size musahhar kılındı. Ve nehara gündüz. Ve şemse güneş. ve kamera yani ay. Ve nücumu ve yıldızlar, gezegenler. Bunlar musahharat. Sizin emrinizde hareket ederler. Bir emriyi Allah'ın izniyle, emriyle. Bütün bunlarda düşünen kavimler, topluluklar için, akleden topluluklar için ayetler, ibretler vardır. Yani Allah Azze ve Celle bunlar üzerinde de düşünmeyi emrediyor zımni olarak. Yani bunlar üzerinde düşünmek boş işler değildir. Müslümanlar bunlar üzerinde düşünmediği için Müslümanların yerine düşünen kafirlerin kuyruğuna takılmış durumdalar. Bu sebeple kafirler dünya işte top gibi yuvarlak diyor, Müslümanlar peşlerinden gidiyor. Hatta Kur'an'ı buna uydurmaya çalışıyorlar. İşte güneş e, sabit diyor, e, onun hareketi ancak galaksi halinde, dünya hareket ediyor, dünya onun etrafında dönüyor diyor. Güneş hareket ediyorsa bile yani bu galaksi şeklinde hareket ediyor, samanyolu galaksisiyle birlikte hareket ediyor diyor, türlü türlü şeyler uyduruyorlar. Bütün bunları düşünmeyen Müslümanlar, Allah'ın kitabını düşünmeyen, Allah bak düşünmeyi övüyor. Düşünenleri övüyor burada. Akleden kimseleri övüyor. Kalbiyle düşünen kimseleri övüyor. Müslümanlar bu işleri yapmadığı için onların yerine kafirleri düşünüyor ve saçma sapan teoriler ortaya atıyorlar. Ve bunlara Kur'an'dan daha çok iman eder hale geliyorlar. Şimdi e, en basitinden, yani çok derin bir bilgiye gereği yok. Yani biz ümmi bir ümmetiz. Biz astronomi, fizik, buna benzer şeyleri okumakla mükellef değiliz. Ama Kur'an'ı okumakla mükellefiz. Biz Kur'an'ı okuyan bir ümmet olsaydık Allah'ın kitabında yedi kat gölü ve bir mislini, yerden de bir mislini yaratan diyor Allah Azze ve Celle. Bu ayeti düşündüğün zaman yani yedi kat gök gibi yedi kat yerden bahsedildiğini anlarsın yeryüzünün üzerine semanın bir kubbe olduğunu bina edildiğini bildiriyor Allah Azze ve Celle. İşte yeryüzünün yayıldığını, yani e, basit bir düşünceyle her Müslümanın, her sıradan bir Müslümanın basit bir düşünceyle anlayabileceği hakikatleri وَلَقَدْ زَيَنَّ dünya bir <gülüyor> mesabihen, Yani dünya semanını yıldızlarla sülediğini bildiriyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bütün bu yıldızlar, gezegenler, ay, güneş, Bunlar dünya semağında olan şeyler. Yani dünya semanın içerisinde olan şeyler. Dünya semağı nedir? Korunmuş bir tavandır. Yani ondan öte tarafını sen zaten göremiyorsun. Hatta semanın üzerinde bir deniz olduğu falan geçer rivayetlerde. Biz burasını göremiyoruz. Şimdi bu korunmuş tavan, bu korunmuş kubbenin içerisinde bütün bu gezegenler dünya içerisinde yani. E gökler kadar yerden bahsediyor Allah azze ve celle. Yer yüzü büyük bir kara. Gökler ile yer bitişikti biz onların arasında ayırdık diyor. Başka bir ayette, Enbiya suresinin 30. ayetinde. Bunlar yani akleden, düşünen bir Müslümanın astronomi adına, astronomi ilmi adına ühüre boş boş teoriler ortaya atan doğruluğu bile e, henüz ispatlanamamış pek çok saçma sapan hesaplarla hatta sahte bir takım görüntülerle, üzerinde oynanmış fotoğraflarla insanları aldatan kimselerin şarlatanlıklarını her Müslüman rahatlıkla anlardı. Yani Allah'ın Allah kitabı düşünülseydi Allah'ın kitabıyla beraber yani okunan ayetlerle tilavet edilen ayetlerle kevni ayetler düşünülseydi bunu en sıradan hiçbir şey okumamış bir Müslüman dahi çok rahatlıkla anlardı. Buradaki şarlatanlığı açık bir şekilde görürdü. Ama ümmet maalesef bu vazifeyi yapmadığı için başkalarının kuyruğuna takılmıştır. Kafirlerin kuyruğuna takılmıştır. Yani Bu konuda çok söylenecek söz var. 13. ayet Yeryüzünde sizin için rengarenk yarattıklarında da öğüt alan bir toplum için gerçekten bir ibret vardır. de dedi ki, ''Burada Allah'ın yeryüzünde sizler için yaratmış olduğu çeşitli renklerdeki hayvan, ağaç, meyve ve binek hayvanları kastedilmektedir. Bu nimetlerden dolayı Allah'a şükredin.'' Allah Azze ve Celle yine nimetlerini saymaya devam ediyor. 14. ayet, içinden taze et yemeniz ve takacağınız bir süs çıkarmanız için denizi emrinize veren odur. Gemilerin denizde yara yara gittiklerini de görüyorsun. Bunlar onun lütfunu aramanız ve nimetine şükretmeniz içindir. Kata dedi ki, taze et ile kastedilen balıklardır. Takınacağınız bir süs ile kastedilen incidir. İki gemi bir rüzgarla karşı karşıya her biri bir yönde giderler. Yani... Bunu artık insanlar görüyorlar yani. Bir gemi bu tarafa gidiyor, belki karşıdan gemi bu tarafa gidiyor. Yani bundaki rüzgarın etkisini düşün Yani Allah Azze ve Celle'nin buradaki lütfunu düşünün. Katade buna dikkat çekiyor, böyle tefsir ediyor. Mücahit dedi ki, gemiler rüzgarı yarıp gider, rüzgarı da ancak büyük gemiler yarıp gider. Onun lütfunu aramanız kavliyle kastedilen karada ve denizde ticaret yapmaktır. <gülüyor> 15. Sizi sarsmaması için, yeryüzünde sağlam dağları, yolunuzu bulmanız için de ırmakları ve yollar yarattı. Kays bin Abbad, Raymullah dedi ki, bu tabinin büyüklerinden, Allah Teala yeryüzünü yarattığı zaman, yeryüzü sallanmaya başladı. Melekler, bu üzerinde hiç kimseyi bırakmaz dediler. Yani yeryüzünün o ilk yaratıldan andaki sarsılmasıyla, Üzerinde hiç kimseyi bırakmaz dediler. Demek ki bu dünyanın dönmesiyle alakalı değil. İlk yarattığı zaman, Allah Azze ve Celle yeri yarattığı zaman bir sarsılmış. Melekler demişler ki, e, bu yeryüzü üzerinde kimse duramaz. Sabahladıklar zaman yeryüzü üzerinde dağlar vardı. Allah Azze ve Celle işte yeryüzünü sabitlemek için dağları yarattı. de dedi ki, Allah dağlarla yeryüzünün sarsıntısını durdurup sabit kıldı. Eğer öyle olmasaydı üzerinde hiç kimse duramazdı. Ali bin Ebi Talib radiyallarından Allah Teala yeryüzünü yarattığında o sarsıldı ve Ey Rabbim benim üzerime oğlunu koyacaksın da üzerinde hatalar işleyip benim üzerimde pislikler mi yapacaklar dedi. Allah Teala orada gördüğünüz ve göremediğiniz dağları dikti. Böylece yeryüzü durgunlaşarak etin seyirmesi gibi oldu. Evet bunu Taberi Tefsirinde Hasen-i rivayet etmiştir. Hasen-i Basri de dedi ki, Ravasi kelimesi dağlar demektir. 16. ayet, Daha nice alametler. Onlar yıldızlarla da yollarını doğrulturlar. Hatta dedi ki, alametler yıldızlardır. Allah Teala yıldızları ancak semaya süs olması, kendisiyle yol bulunması ve şeytanlara taşlama olarak yaratmıştır. Kim yıldızlardan? Bunların dışında bir şey edinirse bu kendisinin görüşüdür. Böylece nasibini kaybetmiş ve bilmediği konuda kendisini zorlanmış olur. Mücahit dedi ki, onlardan alamet olanlar ve kendisiyle yol bulunan işaretler vardır. 17. O halde yaratan, yaratmayan gibi olur mu? Hala düşünmüyor musunuz? Katade dedi ki, Allah yaratan ve rızıklandırandır. Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şu putlar ise yaratılmıştır. Onlar bir şey yaratmamıştır. Onlar sahiplerine fayda ya da zarar sağlayamazlar. 18. Allah'ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Hakikaten Allah çok bağışlayan pek esirgeyendir. 19. Allah gizlediğinizi de açıkladığınızı da bilir. Bütün bu sayılanlar Allah Azze ve Celle'nin nimetlerini sayıyor. Yani rububiyetini anlatıyor. İnsanların kabul ve itiraf ettikleri e, rububiyet özelliklerinden e, nimetlendirmeyi zikrediyor bu ayetlerde. Sonrasında da e, bu bütün bu nimetleri veren, kendisine ibadet edilmeye layık olan tek kişidir. O da Allah'tır. Bu vurguyu yapıyor. Yani rububiyetiyle, rububiyette itiraf edilen tevhidi birlenmesiyle, uluhiyette birlenilmesini talep ediyor kullarından. Yani neydi? Rububiyet, Allah'a azze ve celle ait fiillerde Allah'ın birlenmesi, yani yaratan, rızık veren sadece Allah'tır denmesi. Bunu herkes itiraf ediyor zaten. Yani Allah'tan başka yaratan, Allah'tan başka rızık veren, öldüren, dirilten, fayda ve zarar veren vardır diyen, işte mülhit, ateist veya müşrik gruplar istisna edilirse şayet, genel olarak bütün, Ümmetler, kafirlerle beraber, yani müşriklerle beraber, peygamberlerin davetlerine itiraz eden müşriklerle beraber hepsi Allah'ın rububiyette tek olduğunu kabul ve itiraf etmişlerdir. Fıtratın zorunlu gereği de budur. Yani Allah insanları böyle bir fıtratta yaratmıştır zaten. Yani yaratan, rızık veren, nimetlendiren, fayda ve zarar veren, öldüren Allah'tır. Herkes bunu itiraf ediyor zaten. Peygamberler böyle bir itirafı ikrar ettirmek için gönderilmemiştir. Peygamberler bütün bunları yapan kendisine tek başına birlenerek ibadet edilmeye hak sahibi olandır. Yani La İlahe illallah ikrarı için, bunun üzerine uyarı yapmak üzere gönderilmişlerdir. Şimdi şirk koşan insanlara baktığımız zaman Allah'ı rububiyetinde kabul etmişler, onun nimetlerini itiraf etmişler ama ibadet ederken, Başka varlıklara da yönelmişler. Şirk dediğimizde bu işte. Yani uluhiyet tevhidi bizim fiillerimizde, kulların fiillerinde Allah'ı birlemeleridir. Rububiyet tevhidi Allah'ın fiillerinde Allah'ı birlememiz. Uluhiyet tevhidi ise bize ait fiillerde Allah'ı birlememiz. İşte 20. E, ayetten itibaren e, bu talep ediliyor Allah Azze ve Celle tarafından. Allah'ın dışında kendisine dua ettikleri şeyler yani ibadet ettikleri, seslendikleri şeyler hiçbir şey yaratamazlar. Yani Allah'ın dışında tapılan ne varsa getirin. Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen, dua edilen, medet istenen, şefaat istenen hangi varlık varsa düşünün şirk ehliliği, şirk koştukları bunlar hiçbir şey yaratamazlar. Müşrikler de bunu itiraf ederler. Mesela kabir şirketler Sufilere, Şiilere sorsanız Aleyküm Selam Sizin bu seslendiğiniz, medet istediğiniz, şefaat istediğiniz kimseler, kabirler, o kabirlerin sahipleri herhangi bir şey yaratabilir mi? Olmaz. Haşa derler. Allah Azze ve Celle bakın bu ayette bu konudaki tevhidi nasıl açık bir şekilde talep ediyor. Onlar bir şey yaratamaz. Yaratan sadece benim diyor. O halde ibadet sadece benim hakkım diyor. Çünkü onlar kendileri yaratılmıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kendisine dua etmeyene, diğer rivayette kendisinden istemeyene gazap eder. Bunu hakim Ahmet, Edebül Müfret'te Bukhari, İbn-i Mace, Tirmiz, Ebu Yala sahibi rivayet etmişlerdir. Yani burada Allah azze ve celleye dua etmemek Allah'ın gazabını çeken bir şeyken bir de şöyle düşünün. Peki Allah'tan başkasına dua etmek nasıl olur? Yani hiç dua etmeyen, Allah'tan istemeyen birisine Allah gazap ederken bir de düşünün ki Allah'tan başkasına sesleniyor. Allah'tan başkasına dua ediyor, ondan istiyor. Dolayısıyla o Allah'tan istemiyor zaten. Yani bu gazaba o öncelikle dahil olur. İmran bin Hüseyin radıyallah nebi sallallahu aleyhi ve sellem babama şöyle dedi. Ey Hüseyin. Bunun şimdi bu kıslanın başını anlatalım. Burada biz e, Hasan olan tarikini zikretmişiz baş tarafı var fakat baş taraf yani uzunca anlatılan kıssa zayıf isnatlarla geliyor e, kavmi bu İmran bin Hüseyin'in babası olan Hüseyin'i işte senin ağzın düzgündür iyi laf yaparsın yani konuşmayı bilirsin hitabın kuvvetlidir diye Allah Resulü aleyhisselatü vesselama işaret ederek işte peygamber olduğunu iddia eden bir adam var git onu konuş ikna et onu etse, etse sen ikna edersin diyorlar öyle gönderiyorlar Gönderdikleri zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söze başlıyor ve diyor ki Ey Hüseyin bugün kaç ilaha ibadet ediyorsun? Yani bugün derken bu zamanda yani e, muayyen belli bir günü kastetmiyor. Bugün için yani kaç tane ilahın var senin? Babam altısı yerde biri semada yedi ilaha dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istediğinde veya bir şeyden sakındığında hangisini ilah sayıyorsun buyurdu. Babam semadakini dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Husayn muhakkak sen Müslüman olursan sana fayda verecek iki kelime öğreteceğim buyurdu. Husayn Müslüman olunca dedi ki ey Allah'ın Resulü şimdi bana vaat ettiğin o iki kelimeyi öğret. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şöyle söyle Allah'ın bana rüştümü yani doğruluğu ilhamet nefsimin şerrinden beni sığındır. Bunu Hasan İsnad'la Tirmizi, Bezzar, İbn-i Zeyme, Taberani, Bukhari, Halku, Efalli, Batta, ve Ruyan Müsned'in rivayet etmişlerdir. Burada e, pek çok konuya delil var. Bunlardan birincisi, e, müşrik Arapların ilah kavramını bildikleri. Yani ilah kavramıyla, yani La İlahe İllallah denildiğinde e, bunu anlıyor, biliyorlardı ne denmek istediğini. Zaten Allah'ın kitabı bu konuda açık. Yani La İlahe illallah tevhidi karşısında Saat Suresinin 5. ayetinde bildirildiği gibi ilahlarımızı tekbirlah mı yaptı? Bu şaşılacak bir şey. Önceki dinde biz böyle bir şey işitmedik dediler diye bildiriyor Allah Azze ve Celle. Yani ilah kavramını biliyorlar. Şimdikiler, şimdi yani zamanımızdaki Müslüman olduğunu söyleyen insanlar, La İlahe illallah dedikleri halde ilah kavramının ne manaya geldiğini bilmiyorlar. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Sen kaç tane ilaha ibadet ediyorsun? Yani ibadet ettiği, dua ettiği, seslendiği, yalvarıp yakardığı, tazim ettiği, yücelttiği, fayda veya zarar umduğu şeylerin ilah olduğunu biliyor Husayn. bu sözün muhatabı olarak. Diyor ki, altısı yerde bir semada yani yedi tane ilahım var diyor. Ve Allah'ın semada oluşu, isim sıfat al Allah Semada, Allah'ın semada kabul etmek. Ülümünü, e, ispat var bakın burada. Müşrikler dahi biliyordu bunu. Bugün la ilah illallah diyenler bunu kabul etmiyor. Allah'ın semada olduğunu kabul etmiyor. Diyor ki altısı yerde, biri semada, 7 tane diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam ne diyor? Bir şey istediğinde, talep ettiğinde, sığındığında, sakındığında ilah olarak hangisini sayıyorsun? Hangisi sana bunları yapıyor? Semadakini diyor. Şimdi diğer rivayetlerdeki şeyini söyleyeyim. Ziyadesini söyleyeyim. Ey Hüseyin senin o halde Şu yerde gördüğün Altı tanesiyle işin yok Sığındığında işte sana yardım eden istediğinde Sana icabet eden dua ettiğinde Bunları yapan Semadaki bunu itiraf ettiriyor ona O halde senin şu yerde ilah edindiklerinle Hiçbir alakan yok Bunu düşünüyor Hüseyin Ve Müslüman oluyor Yani Yani ibadeti sen yerdekine de yapıyorsun, yukarıdakine de yapıyorsun. Yani sesleniyorsun, yardım istiyorsun. Ama yardım eden hangisi? Semadaki. Şimdiki sufiler bunu itiraf etmiyor. Yani şu Husayn kadar, o sırada müşrik olan Husayn gibi samimiyetle itiraf etmiyorlar. Yardımı yapan, yani rububiyet vasıflarını indiren Allah Azze ve Celle, bunlarla yardımını gönderen Allah Azze ve Celle. Bak bunu itiraf ediyor, bu sayede İslam'a giriyor, tevhide dönüyor Hüseyin. Ama Sufi diyor ki, işte bunlar da yardım ediyor. İşte bizim şeyhlerimiz, velilerimiz e, tasarruf ederler. Uzaktan yardım istendiğinde gelir, iştir, yetişir, yardım eder, kurtarırlar diyor. Neredeyse Allah Azze ve Celle'yi de inkar ediyorlar. Yani şirki geçmiş iş küfür boyutuna varmıştır. Yani küfür nedir? Nankörlüktür. Küfürün aslında nankörlüktür. İnkardır yani. Nankörlük de inkardan gelir. İnkar edene nankör denilir. İnkar eden kimse manasında. Yani münkir, ee, bizim Türkçe'de nankör diye ifade edilir. Bunlar en büyük nankörlüğü yapıyorlar. Sana yardım eden Allah Azze ve Celle, seni kazadan beladan kurtaran Allah Azze ve Celle ama sen bunu tutuyorsun, hayır bana falanca hazretleri yardım etti diyorsun. En büyük nankörlük budur. Bu küfürdür. Bakın şirk demiyoruz artık. Şirk, cahili Araplarının yaptığıydı. Yani şu Husayn'in yaptığıydı öncesinde. Şirk onun yaptığıydı. Ama o müşrikleri itiraf ediyordu. Yani ben Allah'tan da isterim. Yani semadaki Allah'tan da isterim. Yeründeki Lattan da, Uzda'dan da, bunlardan da isterim. Ama bana yardımı veren Allah'tır, semadakidir. Bana zararı veren semadakidir. Fayda veren semadakidir diyordu. Bunu itiraf ediyorlardı. Yani bir e, sadece ritüel olarak formalite icabı e, yerde edindikleri putlara ibadet ediyorlardı. Çünkü bunlar Allah katında saygındır, yücedir dedikleri için. Bunun adı şirk işte. Sufiler bunu yapıyorlar. Bu şirki işliyorlar zaten. Ama bugün Sufilerin yaptığı işte küfür de var. Yani nankörlük de var. Allah Azze ve Celle'yi inkar da var. Bunun en açık şeklini kendi televizyonlarında, Semerkant TV'de adam anlatıyor şimdi. Diyor ki, falanca Ebu Ali Farmediye atfederler ne derece doğru. Ee, i̇şte seldelermiş de bu zata Allah'a seslenmişler. Estağfurullah. Önce Allah'a seslenmişler, yardım gelmemiş. Allah'tan medet istemişler, yardım gelmemiş. Bu Ebu Ali Farmediden yardım istemedikçe veya Hacı Ali Ramitene hangisi bilmiyorum Nakşis silsesinde bir tanesi bundan yardım istemedikçe kendilerine yardım gelmemiş. Allah'tan istemişler de Allah'tan yardım gelmemiş. Yani Allah bundan acizdi. Bu sebeple bundan istemişler bu sefer yardım gelmiş. Yani bundan daha açık bundan daha bariz bir küfür olur mu? Bu şirk değil artık yani. Bu şirki geçmiş. Bu küfür. Yani ateistin küfrü neyse bunların küfrü o manada artık. Allah'ın yardımı sana gelse bundan üstün bir şey var mı? Yahu sana yardım eden Allah. Açken seni doyuran Allah. Beklemediğin yerden rızık veren Allah. Ummadığın kapıyı açan Allah. Sen bunu Allah'tandır diye itiraf etmek gibi böyle büyük bir şeref varken şerefsizlik yapıyorsun. İşte bana Abdülkadir Geylani yetişti diyoruz. Bu şerefi terk etmektir. Yani Allah'ın sana verdiği lütfu inkar etmektir. Bana Allah değil de başkası işte falanca yardım etti diyor adam. Beni hapisten işte cübbeli sapık öyle diyordu. Ondan medet istedim de hapisten öyle kurtuldum. o seni kurtaran Allah desen bak ne kadar üstün bir şey olacak. Yani sana Allah'ın yardım etmesi mi daha büyük bir şeref, Abdülkadir Gellah'ın yardım etmesi mi daha büyük bir şeref? O yüzden diyorum şerefsizlik diye. Yani şerefi terk etmek, Allah'ın lütfunu terk etmektir bu. Allah nimetinin kulun üzerinde görülmesini sever buyruluyor hadiste. Bir kimse yani Allah kendisine nimet verdiği halde bunu örtmeye çalışırsa, o nimet sanki kendisine hiç verilmemiş gibi davranırsa bu bir nankörlüktür. Yani basit sosyal hayatımızda olan bir şey. Bir giyimde bile böyle bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sen en önemli meselede, rububiyet vasıflarıyla ilgili bir meselede Allah'ın sana olan büyük lütuflarını tut, onun mahlukundan birine atfet ve e, ibadeti de ona yönelt. Bu gerçekten e, en büyük nankörlüktür. Ebu Hüreyre radıyallahu anhten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü cehennemde gören iki gözü, işten iki kulağı ve konuşan bir dili olan bir boyun çıkacak. Şöyle diyecektir. Muhakkak ki ben üç tür kimseyle görevlendirildim. Dikkat edin. Yani e, şiddetli bir azap yapacak bu. Kıyamet günü cehennemden iki gözü var, işte iki kulağı var ve bir de konuşan dili var. Ve bu diyecek ki, böyle bir boyun yani bir kafa. Şöyle diyecek ben üç tür kimseyle görevlendirildim. Yani bunlara azap vermekle görevlendirildim. Her inatçı zorba, yani hakka karşı inat eden, büyüklenen, kibir sahibi olan kimseler, Allah ile beraber başka bir ilaha seslenen herkes. Allah'ın dışında kim e, herhangi bir varlığa sesleniyorsa, işte yardım talebiyle, e, ibadet maksatlı bir yönelişle sesleniyorsa, bunu yapan herkese. Ve Suret yapanlar, yani ruh taşıyan canların suretini yapanlar, yani mesela kibir ilk başta sayılan Allah Azze ve Celle mahsus vasıflardan birisi. Kibriya benim ridamdır, azamet ridamdır, kibriya izarımdır. Yani bu büyüklenme, yücelik bana ait vasılardır diyor Allah Azze ve Celle. Kim bu ikisi hususunda benimle çekişirse ona azap ederim diyor. Bu Allah Azze ve Celle'ye has olan bir şeydir. Kibirlenen, Hak'a karşı inat eden, Hak ehline karşı büyüklenen herkes Allah Azze ve Celle'ye karşı bu sıfatında çekişmiştir. İkincisi Allah'tan başka, Allah ile beraber başka bir ilaha seslenir. Allah ile beraber yani Allah'a sesleniyor. Allah'a seslenirken Allah'la beraber başkasına sesleniyor. İbadet ederken Allah'a ibadet ediyor ama Allah ile beraber başkasına da ibadet ediyor. Bazılar var hiç Allah'a da seslenmiyor. Doğrudan işte medet ya seyda diyor başka şekilde. Yani Allah'a da seslenmiyor burada. Dedik ya buna küfür, küfürden kaynaklı bunlarınki. Şirk olan Allah ile beraber diğer bir ilaha seslenmektir. Bu Allah'a işte uluhiyet vasıflarında koşulan bir ortak edinme, ortaklık, şirk Aynı vasıfta bakın. Üçü de şirk olan vasıf bunların. Ve her suret yapan kimse. Suret yapanlar diyor. Çünkü Allah azze ve celle başka bir kutsadiste yaratma olsun benimle çekişeni azap ederim diyor. Yani kibriyada olduğu gibi yaratma olsun da, da benimle çekişeni azap ederim. İnsan yaratma olsun Allah ile nasıl çekişebilir ki? Yani insan bir şey mi yaratabilir? Bu mümkün değil. O halde insanın Allah ile yaratma olsunda çekişmesi e, kitapta ve sünnette suret yapmak olarak gelmiştir. Allah Azze ve Celle Mü'minun suresinin 14. ayetinde yaratanların en güzeli Allah diyor. Allah'tan başka yaratıcı yok. O halde Allah neden çoğul bir ifade kullanıyor? Yaratanların en güzeli Allah yücedir diyor ayette. Yaratanların en güzeli. Allah'tan başka yaratıcı var mı? Yok. Ama İbn Ömer radıyallanman, Ayşe radıyallahu hanım sahih Buhari'de Kitabu't Tevhidde son bölümlerinde yani Buhari. Orada gelen rivayetlerinde Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: "Suret yapanlara kıyamet gününde şöyle denir: Uhyuma halaktum. Yarattıklarınıza can verin bakalım." Bunu da asla yapamayacaklardır. Ve bu böylece devam ettiğinden, yani onu asla yapamayacaklar için, yaratamayacaklar için, onlara azap edilmeye devam edecektir. İfadeye dikkat edin. Ma Yarattıklarınıza can verin. Kime söyleniyor? Suret yapanlara. Bu hadisin ilk muhatapları kimler? İlk muhatapları bu hadisin ilk muhatapları fotoğraf makinası, kamera gibi alet bile kullanamayan, o zamanlarda icat edilmemiş çünkü, sadece kalemle çizenler veya taşı yontanlar Bunlar yaratma olsun da Allah Azze ve Celle ile ne kadar çekişebilir? Yani Allah'ın yarattığına ne kadar benzetmeye çalışabilirler? Yani elle çizen bir insan, kalemle çizen bir insan veya türlü boyalarla resim yapan, iki boyutlu bir resim yapan bir insan Allah'ın yarattığına ne kadar benzetebilir yaptığı şeyi? Çok benzemez. Taşı yontan ne kadar benzetebilir? Üç boyutlu ama ne kadar benzetebilir? Bu kadarına bile bu kadarına bile Allah azze ve celle yarattıklarınıza can verin bakalım diye azap edecek. Şimdiki zamanımızda işte iş ilerlemiştir. Fotoğraf çıktı. Fotoğraf çekildiğinde elle çizilen, boyalarla yap iki boyutlu yapılan resimlerden çok daha kaliteli bir benzeme söz konusu. Yani suretlerdeki haramlığındaki en önemli illetlerden birisi Allah'a yaratma hususunda benzemektir. Mudahat deniliyor burada. Yaratma olsun da benzemek. Fotoğraf çeken, kalemle çizenden ben, e, yaratma olsun da Allah Azze ve Celle'ye daha çok benzemeye kalkmıştır. Video olunca işin içerisinde ses girmiştir, hareket girmiştir. Dolayısıyla Allah'ın yarattığına benzeme daha fazladır bunda. Allah Azze ve Celle işte Benimle yaratma olsun da çekşene azap ederim derken büyük bir meydan okuyor. Hemen ayete dönüyoruz. Yaratanların en güzeli Allah. Allah bunların hepsini yaratan olarak sayıyor. Hani ilah, hak ilah. El ilah sadece Allah'tır. Ama Allah'ın dışında pek çok ilah vardır. Sahte ilahlar. Yaratan, el halık, gerçek manada yaratıcı sadece Allah'tır. Ama kalemle çizen... Elbiseye nakşeden, duvara çizen, taşı oyan, videoyla çeken, kamerayla çeken bunların hepsi Allah Azze ve Celle ile yaratma hususunda çekişenlerdir. Onlar da yaratıcıdır. Sahte yaratıcılar. Yani nasıl sahte ilahlar diyoruz? İlah ama. Sahte tanrılar, ilahlar. Bu da yaratıcıdır ama sahte yaratıcılar. Bu yüzden hadiste görüyoruz ki, oh ma Yaratıklarınıza can verin bakalım. Onlar yarattılar mı? Hayır. Hayır. Aslında yaratma değil onlarınki. Ama Allah'a bu vasfında benzemeye çalıştılar. İşte üç tür kimseye dikkat edin. Birisi zorba inatçı, hakla karşı inat eden, kibirlenen, kibriya hususunda Allah'a ortak koşan kimse. İkincisi Allah ile beraber başkasına seslenen kimse. Yani uluhiyet vasflarında zorbalık eden. Yani hak tanımazlık eden, Allah'ın hakkını başkasına e, vererek zulmeden kimse, şirk koşan kimse ve suret yapan. Bunlarla beraber sayılmasına dikkat edin. Bu hadis sahih bir isnatla Ahmet bin Amber Tirmizi, Şuhab-ı İman'da Beyhaki tarafından rivayet edilmiştir. Rifail Cuheni radıyallahu anh'tan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah gecenin yarısı veya üçte ikisi geçinceye kadar mühlet verir. Fecir duana kadar şöyle buyurur. Kullarım benden başkasından istekte bulunmasınlar. Yani Allah'tan başkasına dua etmek yasaklanıyor gördüğünüz gibi. Benden başkasından istekte bulunmasınlar. Kim benden isterse ona icabet ederim. Kim benden isterse ona veririm. Hani az önce bir kısa anlatmıştık ya Sufi ne diyordu? Biz Allah'tan istedik de yardım gelmedi. Allah'ı yalanladılar bak. Kim benden isterse ona veririm diyor Allah Azze ve Celle. Kim benden isterse ona veririm. Benden başlanma dileğini bağışlarım. Bu hadis i̇bn Mace'de sahip bir isnatla gelmiştir. Ayşe radıyallahu anh bir ayakkabı bağı dahi olsa her şeyi Allah'tan isteyin. Ayakkabı bağdayı kopsa Allah'tan iste. Zira o nasip edilmeyecek, olsaydı ihtiyaç olarak çıkarılmazdı. Yani bir ihtiyacın çıktı ki Allah sana onu nasip edecek, ama bakalım sen hangi yolu deneyeceksin? Allah'tan mı isteyeceksin? Kullarından mı isteyeceksin? Ayaklambağı dayı olsa, ayaklambağına dayı ihtiyacın olsa bunu Allah'tan istediyor Ayşe Rabbiyolun ha, bunu Ebu Yala i̇bn Sunni Amel-i Yevmele ile de beyhak Şuab-ı İman'da sahip isnatla rivayet etmişlerdir. Enes bin Malik Radyalan'tan merfi olarak gelmiştir. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Sizden biriniz ihtiyacını veya kopan ayakkabı bağını bile olsa bütün ihtiyaçlarını Rabbinden istesin. Bunu da Tirmizi, Bezzar, Ebu Yala, İbn-i Şuab-ı İman'da beyhak El-Muhtaride, Zeya'l-Mahdisi sahip isnatla rivayet ediyorlar. 21- onlar diriler değil, ölülerdir. Yani Allah'ın dışında seslendiğiniz, ibadet ettiğiniz varlıklar diriler değil, ölülerdir. Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. de dedi ki, ibadet etmiş olduğunuz bu putlar ruhları olmayan ölülerdir. Sahiplerine ya da zarar veremezler. 22. İlahınız tek bir ilahtır. Fakat ahirete inanmayanlar var ya, onların kalpleri inkarcı, kendilerde bübürlenen kimselerdir. Bu ayet gösteriyor ki Mekke müşrikleri, genel olarak müşrikler ahirete inanmayan kimselerdir. Bundan daha önce bahsetmiştik. Yani müşriklerin ahirete imandaki problemlerinden. O yüzden detaya girmeyeceğiz. Zaten fazla süre biz yok. Katade dedi ki Allah bizim ilahımız, Mevlamız, bizi yaratan ve bize rızık verendir. Biz sadece onun için kulluk eder ve kendisinden başka kimseye dua edip bir şey istemeyiz. Ahiret gününe inanmayanlar, bunlara inkar eden ve büyüklük taslayan kişilerdir. Evet, büyüklük taslayanların vasıfları 23. ayetle, Nail Suresi 23. ayette devam edecek. Bir sonraki ayette, bir sonraki derste inşallah bu ayeti ve devam eden ayetleri işlemeye devam edeceğiz. Subhaneke ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illan tevahdike ve estağfurke ve tub ileyküm.